Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İsmaila Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan İlmal programında tekrar karşınızdayız. Sorularınızı ilmalet lalegültv.com.tr adresinden gönderebileceğiniz gibi artık Whatsapp hattından da sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. 0543 366 5050 numaralı Whatsapp hattından da sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Bugün yine İsmaila Vakfı Fıkıh Kuru üyesi Fatih Kalendor hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İyisiniz ederim. inşallah. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Nasıl gidiyor hocam? ilmi çalışmalarınız devam Elhamdül ediyor. Inşallah. Rabbim daim eylesin. İhlas versin daim inşallah. Daim i̇nşallah. Mevlam muhafaza etsin hocam. Amin. Hocam yine bir hayli sorularımız var. Zekatla alakalı soruyla müsaadenizle başlayalım inşallah. Buyurun. İzleyicimiz şöyle sormuş. Sene henüz dolmadan zekatı erken verdiğimizde yıl sonu hesap ederken verdiğimiz miktarda hesaba katmalı mıyız? İkinci olarak bir fakirin borcu var. Ben bu borcu zekatıma saymak üzere kapatmak istiyorum. Caiz olur mu? diyor hocam. Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabi birinci sual ile ikinci sual aslında birbirlerinden bağımsız. Evet. İlk suali ele alacak olursak, konuyu daha iyi anlayabilme adına şöyle bir tasvir edelim. Bir insan düşünelim ki zekat veren bir kişi, daha henüz senesi dolmadan zekat veriyor ve senesi dolduğu zaman hesap yapıyor. Hesap yaptığı zaman eğer çıkan sonuç, verdiğiyle uyuşuyorsa problem yok. Zaten vermiştir. Ancak daha fazla vermesi gerekiyorsa o aradaki farkı da e, tekrardan ödüyor. Eksik kalmışsa, yani verdiği fazla ama e, normalde vermesi gereken daha az ise e, bu durumda o fazladığı ya nafili olarak kabul ediyoruz veyahut da istihsan gerekiyor. Mesul Efendi'nin imalinde de var bir dahaki senelere sayabilir mi, sayamaz mı şeklinde farklı görüşler olmakla beraber bir dahaki senelere sayabilecek görüşe ağırlık basıyor. Evet. Ancak burada önemli olan bu insanın daha önceden zekat veriyor olması veyahut da nisaba malik olması veyahut da demeyelim de asıl olan nisaba malik olmasıdır. Evet. Nisab dediğimiz işte 96 gram altın olarak hesap edecek olursak, Ee, bu kadarlık bir paraya veya bu kadarlık bir ticari mala sahip değilken ileride sahip olduğunda zekattan düşerim niyetiyle şu anda verilen zekat olmaz. Zekat olabilmesi için öncelikle kişinin nisaba sahip olması gerekir. Evet. Peki insan nisaba sahip bu kadar miktar parası var veya bu değerde ticari malı var. Ee, ama daha henüz yılı dolmamış Yani bir sene geçmesi gerekir. Havelen havel dediğimiz olay olması gerekir. Ben şimdiden ihtiyaç sahipleri var, veriyorum derse bu geçerlidir, bu sahiptir. Ama dediğimiz gibi verdiğini hesap eder, bir kenara yazar. Yıl sonu geldiğinde hesabını çıkartır. Verdiğiyle geriye bir şey kalıyor, kalmıyor. Ona göre hareket edecektir. Sual eden kardeşimiz aslında güzel bir konuya temas etmiş. Yıl sonunda diyor, hesap ederken, Mal varlılığımı hesap edeceğim. Zekat olarak o verdiklerimi de hesaba katayım mı katmayayım mı? Hmm. Örneklendirelim. 100 lirası vardı. 100 lirasını işte 2,5 lirasını zekat olarak vermişti. Daha yılı gelmedi. E, yıl sonu geldiğinde elinde işte e, 100 lira yine duruyor. bu 100 lirayı mı hesap edeyim yoksa 102,5 lirayı mı hesap edeyim? Evet. 102,5 liranın mı zekatını vermem gerekecek? O zaman o 2,5 liraya bir daha zekat verecektir. Burada tabii kişinin e, yıl içinde harcadığı paraları tekrardan hesap etmesi diye bir şey yoktur. Evet Ki nerede kaldı bu bir harcamak da değil. Bu zekat olarak vermiş, bir fakire vermiş ve kendi mülkünden bu para soyutlanmıştır, çıkmıştır. Mülkiyetinden çıkmış olan bir parayı yine onunmuş gibi değerlendireceğimiz bir alan bu noktada olmayacaktır. Dolayısıyla bir daha onu hesaba katmayacak. Verdiğini vermiştir, silecektir. Sene sonu geldiğinde ne kadar parası var hesap eder. Ne kadar ticari malları var onları hesap eder. Alacaklarını katar, borçlarını çıkartır. Mevcut rakamın yüzde iki buçuğu nedir onu bulur. Bulduğu rakam ile verdiği rakamı karşılaştırır. Verdiği rakam eksik kalırsa üzerine tamamlar. Eksik kalmayıp da beraber olmuşsa da zaten zekatını vermiş olur, işi bitirmiş olur. Öylece birinci soruyu cevapla vermiş evet. olacak. Yani onu ona katmayacaktır. İkinci sualde ise, e, sualde tabi biraz e, tam anlayamadım. E, alacağımı var diyor yoksa birine borcu vardı o borcu zekata e, hesap ederek ödesem olur mu diyor. Soruyu bir daha alabilir miyiz? Bir fakirin borcu var. Ben bu borcu zekatıma saymak üzere kapatmak istiyorum. Peki o fakirin borcu acaba kendisine mi? Yoksa bir başkasına mı? İsterseniz iki şıklı alalım, evet. evet. eğer kişinin alacağı var, bir fakirin kendisine borcu var ve o alacağını almak istemiyor, zekatına saymak istiyor. Bu olur mu? Soruyu bu şekilde düşünecek olursak, evet. bu bir iskattır. Daha önceden de söylediğimiz üzere zekatta temlik esastır. Temlik ise bir nesneyi karşı tarafa mülk olarak Hı. vermek demektir. Evet İskat bir de ibaha vardır. İskat alacağı düşünmek, ibaha kişinin kullanıma sunmaktır. Yani örneğin ben bir yemek veriyorum, buyur diyorum bu yemekten yiyebilirsiniz diyorum. Bu bir ibahadır. İbahada temlik olmadığı için zekata hesap etmek, yani zekat olarak saymak mümkün değil. Evet Yani bir insan düşünelim, zekat verecek işte 10 lira zekat vermesi gerekiyor. O 10 lirayla bir yemek hazırlıyor ve fakirlere buyurun diyor yemekten yiyin, zekatıma niyet ediyorum. Bu olmaz diyor. Ama onları bir kaba koyup, tek tek ellerine verip, onu ister orada yesin ister alıp evine getirebilecek bir durum söz konusu olursa, o zaman bu olacaktır. Temlik şartı. Keza iskat da olmaz. İskat nedir? Alacağımı düşürmek. Ama bunun bir çıkar yolu var. Yani kolay yolu vardır. Nasıl yapar? Ya cebinden o miktar parayı ona zekat olarak verir. Sonra der ki bana olan borcunu öde der. Veya git bir yerden borcunu ödeyecek bir para bul der, Gelir borcunu öder. Sonra onu tekrardan ona zekat olarak e, verebilir. Tabi burada var e, ki şöyle düşünen kardeşlerimiz olabilir. Yani ne fark eder? Ha böyle tutmuşun ha böyle tutmuşun Sonuç aynıdır. Tabi burada bir reçete vardır. Bu evet. reçeteye uyup uymama noktasında kişinin teslimiyetini ortaya koyacaktır. Yani akıl yürüterek sonuç aynıdır diyerek aynı şey mi söyleyeceğiz? Yoksa ne olursa olsun, madem ki din böyle diyor, madem ki fukaha bunu bu şekilde beyan etmiştir, bize düşen de teslimiyettir diyerek buna teslim olmak mıdır? Tabi elbette Müslümana yakışan ikinci şıktır, teslimiyettir. Hz. Ali'nin evet, yani. sözünü her daim hatırlamamız gerekir. Bu din her ne kadar akıllıya hitap eden bir din olsa da akılla idrak edilecek, nakle dayalı olmayan bir din değil, Aksi olsaydı ayağımıza giydiğimiz meslerin altı kirlendiği halde üstünü mes etmezdik, altını mes ederdik. Oysa evet. üstünü mes ediyoruz. Bu da e, akıl yürütmeden sadece mücerre teslimiyetimizi ortaya koymamızın gerekliliğini izhar etmektedir. Dolayısıyla bu insanı eğer kendisinin alacağı varsa, bu alacağını zekata saymak istiyorsa dediğimiz gibi yecebinden çıkartır, zekat olarak verir ve alacağını tahsil eder. Veyahut karşı tarafa der ki git bir yerlerden kısa bir zamanlık dahi olsa para bul, bana borcunu ödeder. Borcunu ödedikten sonra onu tekrardan çıkartır, zekatını verir. Peki bu borç kendisine değil de üçüncü şahsa ise misallendirelim. Sizin A şahsınıza borcunuz var. Ve siz zekat alabilme konumuna sahipsiniz. Benim niyetim de o kişi olan borcunuzu ben kapatayım ama bunu zekatıma sayayım. Direktmen sizin elinize vermeden. Bu sual çok sıklıkta gelen bir mesele. Sebebi de biraz güven problemi. Yani kişinin eline versen borcunu ödemeyecek. Ödemez, çarçı edecek. Çarçı edecektir. Evet. Oysa çoluk çocuğu oradan işte ekmek alıyor, şeker alıyor, un alıyor vesaire alıyor. Bakkala şuraya veya buraya karşı olan bir borçtur. Onu ödeyeyim de çocukları rahat etsin. Ama eline parayı versem belki farklı yerde kullanacaktır veya ödemeyecektir. O yüzden ben borcunu kapatayım şeklinde çok suallerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda da karşımıza iki şık çıkar. Borcunu vermekte eğer o zekatı alacak olan kimse yani asıl borçlu olan kimsenin onayı olursa Yani bizim örneğimizde işte Sinan Hoca bak benim senin falancıya borcum var ben onu kapatayım bana müsaade ediyor musun dersen sen de tabii benim namına o borcu kapatabilirsin derse o zaman zekatıma niyetle onu vermem caiz olur. Bu durumda sanki e, o alacaklı olan kimse sizin vekiliniz olur hmm. sizin namınıza zekat almış olur ve temlik gerçekleşmiş olur ve daha sonradan kendisi alacaklı olduğu için bu aynı cins alacak cinsinden para da elinde olduğu için onu takasla dediğimiz borcunu oradan düşürecektir. Hı, Ama sizin bilginiz olmadan, sizin onayınız olmadan ben borcunuzu kapatacak olsam ve bu borcu kapatmakla da zekatımı hesap ediyorum diyecek olsam bu zekatın geçerli olmayacağını e, kitaplarımız ki özellikle Fethavain diye de bu konuda inkâne bir emri şeklinde bir kayıt getirmiştir. Eğer e, borçlu olan kimsenin emriyle olursa yüzdü u yeterli olur kabul olur, zekat yerine gelmiş olur ama emriyle olmazsa bilgisiyle olmazsa bilgisi dahilinde olmazsa bu kişinin vereceği zekat zekat olmaz sadece mücerret borcunu ödemiş olur bir hayır, o, olmuş. Bir hayır olmuş olur. Evet hocam. Gerçi zekat da bir hayırdır ama farziyeti düşüren bir hayır düşüren değildir. Evet. İkinci şık olursa. Evet hocam. Burada bir konuya temas etmek istiyorum. Evet. Şu anda aklıma geldi. Ee, şöyle bir algı var işte soruyorsun, sana bir hayır yapıyorlar, git bunu falan ver diye diyorsun ki efendim bu sizin zekatınız mı? Yok zekat değil, bu benim hayrım olsun diyor. Niye zekat değil? Çünkü zekat bir borçtur. Yani borç ver, borcu ödemek bir Erdemlik değildir. Borcum olmadan veriyorsan bu sanki daha faziletmiş gibi algılanıyor. Hmm. Bu bir bakış açısı. Ancak bunun farklı bir bakış açısı vardır ki, İslam'ın baktığı açı da biraz sonra söyleyeceğim açıdır. Nedir o? Bir Allah'ın emridir. Yani sen zekat borçtur diyorsun, borcu öderken Allah'ın emrini yerine getirme gayesiyle ödediğin için senin bütün servetini nafile olarak, sadaka olarak vermenden daha faziletlidir o vereceğin bir kuruşluk zekat. Evet Çünkü biri farzdır, biri nafiledir. Hiçbir nafile ibadet farza eşdeğer olmaz. O yüzden bunu bir yüksünme olarak kullanmak doğru bir şey değil. Yani ben yok zekat olmasın nafile yani ben hmm. öylesine vereyim gibi bu doğru bir şey değil. Hattı zatında hayır yapan kardeşlerimiz işte bazı borçlarından dolayı zekatı da olmuyorsa üzülmeleri gerekir. Verdikleri zekat olmadığından dolayı. Hmm. Yani nasıl olsa veriyorsun verdiğini niye farzdan mahsup edilmesinde nafile olsun? Yani nasıl olsa dört vekat bir namaz kılıyorsun. Bu namaz niye farz namaz olmasında nafile namaz olsun gibi. Evet. O yüzden yani burada var fazilet, fazilet var olan bu olduğu için zekat ile vermekten geri durmayalım. Zekatımızı verdik mi fazla verelim. Yani her verdiğimizi zekata niyet ederek verelim. Yani kırkta birini değil kırkta iki olsun veya daha fazla olsun. Kırkta üç olsun. Evet. Yani zekatın verdi bitti, bundan sonrasında nafil olarak değil, onu da zekat niyetiyle vereyim. Yeter ki verdiğin kişi zekata ehil olsun. Evet hocam. Zekata ehil olmayacak birine vereceksin veya yedirme içirme gibi, yani, veyahut da bir hayır müessesesi gibi işte bir kurs inşası evet. veya bir camiye bir şey alınacak, yani zekat olması mümkün olmayan bir yerse ha, orada o zaman nafil olarak sadaka niyetiyle verebilirsin. Onunla arayacağımı hepsini zekata zekat niyet etmek. zekat niyetiyle vermek en güzelidir. Çünkü farzı yerine getiriyorsun. Bundan evet. daha büyük bir fazilet, Fasileti daha büyük yok. bir sevap olabilir mi? Evet hocam. Hocam sırada oruçla alakalı bir sorumuz var. Ben 3 aylık hamileyim. Oruçlarımı tutuyorum. Lakin 2 gündür istifra ediyorum. Safra şeklinde ve 3 ağız dolusu fazlası oluyor. Ve istemeden içeri gidiyor. Az da olsa. ''Orucum bozuluyor mu? Ne yapmam gerekir? Yardımcı olur musunuz?'' diyor hocam. Şimdi e, kusmuk mutlak anlamda orucu bozan bir eylem değildir. Evet. İki şekilde düşünebiliriz. Kişi kendi iradesiyle kendini kusturacak veya irade dışı kusacak. Eğer kişi irade dışı kusuyorsa ne kadar kusarsa kussun bu kusmuk hiçbir zaman orucu bozmayacaktır. abdest orucu birbirine karıştırmamamız gerekir. Evet. Genelde orada karışıyor Karışılıyorum. Ama eğer kişi e, iradesiyle kusacak olursa, kendi iradesiyle, affedersiniz parmak salmak gibi, evet. bu durumda ağız dolusu olursa orucu bozulur, ağız dolusu olmazsa bozulmaz. Ama irade dışı olduktan sonra ne kadar kusarsa okusun hiçbir zaman oruç bozulmaz. Evet. Ancak sual şu, o kustuğundan geriye bir şeyler yutacak olursa, yani bu durumda o zaman meseleyi şöyle bir şemalaştırmamız gerekir. Kişi irade dışı kusuyor 2 aydır ya ağız dolusu kusuyor veya ağız dolusundan daha az miktar kusuyor. Ve her iki durumda da bir miktarı geride geriye yutuyor. Bu geriye yutması iradesiyle oluyor veya iradesiz oluyor. Evet. O zaman karşımıza dörtlü bir şık çıkmış oldu. Evet, hükümler ona göre değişecek. Ona göre değişecek. Tek başa dönelim. Eğer kusmuş olduğu yani irade dışı kustuğu ağız dolusu değilse ve ağız dolusu olmadığı halde iradesiz olarak geriye bir şeyler yutmuş olacak olsa bu kimsenin orucunun bozulmayacağında ittifak vardır. Hımm. Ağız dolusu değil. Ağız dolusu değil. İradesiz olarak da Ve iradesiz olarak gele diye yutmuş. bozulmaz oruç. Bozulmayacağında ittifak vardır. Evet. Bunun tam zıttına gidelim. ağz dolusu kusmuş. Ağız dolusu kusmuş. Yine iradesiz kusmuş ama kendi iradesiyle geriye yutmuş. Evet. Bunun da bozulacağında ittifak vardır. Bu da bozulur. Bozulur. Evet. Kesinlikle. Evet. Ama e, sebep e, kusmunun ağız olması da değil sadece. Hem ağız dolusu olmuş hem İrade. de iradesiyle geriye yutmuş. Evet. bunda da da bozulacağında ittifak vardır. Geriye kalıyor tekerşik. Nedir o? Eğer kustuğu ağız dolusu değil, geriye yuttuğu ise ağız dolusu olmadığı halde kendi iradesiyle yutacak olursa, Evet Bu noktada İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah arasında görüş farklılığı vardır. İmam Muhammed iradeye bakıyor, İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise ağız doluluğuna bakıyor. Hmm. Ve buna göre İmam Muhammed Rahimullah diyor ki, bu insan madem ki kendi iradesiyle geriye bir şey yuttu, ve ki kustuğu ağız dolusu olmasa da orucu bozulur diyor. Evet. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise diyor ki, hayır, iradesiyle yutmuş olsa da kustu, ki ağız dolusu Bilin. değilse, bu insanın orucu bozulmayacak diyor. Evet. Burada ihtilaf oluyor. Bu ihtilaf cari oluyor. Dolayısıyla ağız dolusu kustuğu zamanda da ihtilafın nasıl cari olacağı ortaya çıkmış olur. Evet. Yani nedir o? Kendi iradesiyle geriye yutarsa İmam Muhammed Rahimullah'a göre bozacaktır. Ee, ki Ebu Yusuf'a göre de bozacaktır iradeyle olduğu için. Ama Ebu Yusuf'a göre bozması, Rahimullah'a göre bozması ağız dolu olduğu için. iradesiz yutacak olursa, bu durumda İmam Muhammed'e göre bozmayacaktır. Ama İmam Ebu Yusuf'a göre yine bozacaktır. Evet. Niye? Ağız dolusu olduğu için. Evet. Yani İmam Muhammed Rahimullah iradeye bakıyor. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise ağız dolusu olup olmamasına bakıyor. Buna göre ağız dolusu olmadan ve kendi iradesiz geriye yutarsa ittifakla bozmaz. Ağız dolusu olup iradeyle yutacak olursa ittifakla bozacaktır. Evet, bu kardeşimizde cevabı ona göre kendisi almış oldu. Evet hocam. Hocam 16 yaşında bir oğlum var. İnternetten oyun oynayarak para kazanıp harcıyor. Ben haram olduğunu düşünüyorum. Bu para haram mıdır diyor bir isteyiciyim hocam. Tabii Allahu Teala Hazretleri e, maalesef e, hepimizi saran bu beladan tez zamanda bizleri kurtarsın. Amin. Tabii dua edeceğiz. Dua müminin silahıdır. Olmazsa olmazıdır. Ama duanın kabulü elbette bir takım şartlara bağlıdır. Bu şartlardan bir tanesi de yapılan dua ile amelin birbirlerine uyumlu olması gerekir. Yani duamız başka bir şey, amelimiz daha farklı bir şey olursa böyle bir duanın kabul olmasını beklemek pek doğru bir şey değildir. Tabii bunun için söylüyoruz? E, hepimizin çoluk çocuğu var. E, genelde eve geldiğimiz zaman yorgunluktan dolayı ufak olan çocukların da Yani başka bir odaya gitsin, kendi halleriyle meşgul olsun, bizi rahat bıraksın diye ellerine işte birer tane işte bir tablet. Veriliyor, tablet veriliyor, bilgisayar veriliyor. Sen onunla meşgul ol, yeter ki bizi rahat Sesin bırak. Çıkmasına. Ki oysa en büyük kötülüğü o anda yapmış oluyoruz. O çocuğu bir takım kişilerin ağına atmış oluyoruz. Maalesef. Ki belli bir zaman sonra ünsiyet oluşuyor, alışkanlık oluşuyor. Ve çocuk belli bir yaşa geldikten sonra oğlum gel oturalım muhabbet edelim ne zaman işim var deyip kendi odasına bu sefer kendi kendini kitliyor. Evet Hatta şunu da görüyoruz işte ormana gidiyorsunuz pikniğe gidiyorsunuz çocukların elinde tabletler. Yine tablet. Ya ormandasın oyna zıpla koş işte bir şeyler yap yani toprakla meşgul ol. Yani tablet evde zaten bununlaydı ama orada dahi ayrılamıyor. Yola çıkıyor elinde tableti şunu yapıyor elinde tableti. Yani adeta iradesini tamamıyla oraya teslim ediyor. E, bu başlangıç itibariyle ebeveyne düşen büyük bir sorumluluktur. Büyük bir yükümlüktür. Bu noktada ciddi anlamda titiz davranmak zorundayız. evet hocam. Toplum olarak e, bu bilinç içinde olmamız gerekir. Rabbim bu noktada cümlemize yardım eylesin. Amin. E, yani bir şekilde o boşlukları doldurmamız gerekir. Eğer biz o boşluğu doldurmazsak birileri o boşluğu dolduruyor. Yani hocam oyunu öğrenmiş uzmanlaşmış ve artık para kazanacak seviyede ilerletmiş yani, yani me zamana kadar boyutu evet. farklı Orayı konuşacağız illaki et evet. ama o hale gelmeden önceki durumları konuşmamız gerekir yani sonuç Tamam belli Evet Peki gelelim e, suale bu caiz olur mu olmaz mı e, bizim e, danışma hattına gelen meselelerden bir tanesidir bu e, genelde bu oyunlarda e, kişi ilerletiyor kendini Belli bir karakteri oluşturuyor ve o karakteri belli bir seviyeye ulaştırıyor. Ve o bir değer ifade ediyor. O oyunu oynamak isteyen ama aynı seviyelerde geçemeyecek olan kimse parayı vereyim diyor. Ben bu karakteri devam ettireyim. Evet. Eğer sen hazır kazanmışsın, belli enstrümanlara sahip olmuşsun, ben bunlara sahip olamayacağım, bana bu hali komple devret, sana para vereyim, ben devam edeyim. Evet. E, tabi bu caiz olur mu, olmaz mı? Kesinlikle caiz olmaz. Kesinlikle böyle bir alışveriş, meşru bir alışveriş değildir. Tabi bu ifadeleri kullanırken e, fıkıhla iştigal eden kardeşlerimizle belki şöyle bir sual aklına gelebilir. Niye caiz olmasın? Yani bir emek var, bir seviye getirilmiş. Veyahut da mal diye tanımladığımız şey e, ki daha sonradan gelen ulemanın da ifadesi doğrusunda ki i̇bn Abidin Rahimullah bunu söylüyor. İnsanların mal kabul ettiği her bir şey. Yani fiziksel olma şartı yoktur. Sanal olan bir şey de mal olabilir. Nitekim bilgisayar programları bugün maldır. Evet. Taksi plakası bir maldır ama sanaldır. Fiziksel olarak o plakanın kendisi değildir. Teneke hükmünde değil bir şey. O tenekedir olsun. çünkü onun bir değeri yoktur. Değeri o bir haktır. Evet. Veya tescil, telif birer maldır günümüz açısından. Bu da madem ki bir değer at, e, ifade ediyorsa, yani bu işte karakter o zaman bu da mal olmalıdır. E, mal ise o zaman bunun da alım satımı meşru olsun şeklinde akla belki Hakla bir sual gelebilir. gelebilir. Edebilir, evet. Ama burada şöyle meseleye bakmamız gerekir. İnsanların mal olarak kabul ettiği, insanların menfaatine sunulan şey, ki mütekavimlilik, yani bir fiil hiyazat altında olacak ve insanın ondan menfaatlenecek ve menfaatlenmesi de meşru olacak. meşru olacak Evet Oysa buradaki menfaat diye tabir ettiğim şey meşru bir menfaat midir? Ve gerçekten bir menfaat midir? Aksine kişiye zarardan başka bir şey Değil. Ki oyun e, karakterlerinden bahsediyoruz. O yüzden buraya böyle fıkhı talihlere bile gerek yok. Yani bu kadar meseleyi akademiksel olarak anlatmaya da gerek yok. Direktmen kesinlikle caiz değil. Böyle bir şey alması, satması, böyle bir işle iştigal etmesi doğru değil. Bundan tez zamanda kurtarmak en güzelidir Rabbim ümmeti Muhammed'in çocuklarını bu beladan kurtarsın. Hatta çocukları dememiz belki yanlıştır. Evet. Yani Buradaki belki barklı, çocuk olduğu için genç olmuş. Evli, barklı insanların evet. bunu yaptığını biliyoruz. Evet hocam. Maalesef. Yani tamamıyla o aleme kitlenmiş. Hatta o derece ki sanal ile gerçek alemi birbirinden ayırt edemeyecek bir hale düşüyor insanlar. Maalesef. Allah muhafaza. Maalesef. Ve bunun e, ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunda haberlerde duyuyoruz. İşte yok şu oyun çıktı. Bundan dolayı dünyada şu kadar çocuk öldü. İntihar etti. edenler. Yani nasıl intihar ediyor, nasıl oluyor, ne hale geliyor? Bunlar hep muamma. Rabbim ümmeti Muhammed'e muhafaza etsin. Amin hocam. Hocam, diğer bir izleyicimiz şöyle der. Babamın emekli ikramisiyle Umre'ye gidebilir miyim diye bir soru soruyor. Burada tabi babasının rızasıdır önemli olan evet. netice itibariyle. Yani babamın ikramisi, bir hakkı ben onu ele geçirmiş gibiyim miyim diye belki. Yani babanın bir hakkı babanın parasıdır. Babaya bu verilmiş bir haktır devlet evet. tarafından. Ona verildikten sonra baba istediği tasarrufta bulunabilir. Çocuğuna verebilir, kendisi kullanabilir veya bir evladını Ümre'ye gönderebilir. Yeter ki bu hür iradeyle olsun. Bir de şuna dikkat etmek gerekir. Baban adaletsizlik yapmaması, eğer yapıyorsa da evlatlı olarak olarak onu uyarmamız. Yani hmm. baba işte birimize fazla veriyor, diğerimize vermiyor. O fazla veren de benim. Yani bana fazla veriyor. sükü dediğim değil. Aksine orada baba bu yaptığın doğru değil. Tamam versen geçerlidir. Hukuksal olarak bu benim olur. Veya diğer kardeşime versen de hukuksal olur onun olur. Ama senin bu noktada adil davranmak gerekli olduğunu söylemek lazım. Yani baba bu adaleti sağlamıyorsa, evlatlar bu babanın adalet sağlamasını temin etmeleridir. Hmm. Yani diğer kardeşler belki Umre'ye gitmek istiyor. O olabilir. olabilir. mesela sadece Umre meselesi değil. Yani maalesef e, sulhe gelen meselenin birçoğunun arka planında hep babaların, biraz adaletsizliği ön plana çıkmaktadır. Kardeşler birbirine Kardeşler düşüyoruz. maalesef bu bağlamda birbirine düşüyor. Bunu evet. düşürmemek öncesinde ona göre tedbiri almak lazım. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz muvattaada rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Ee, ki sahabeden biri oğluna yani çocuğuna bir mal verdiğinde Efendimiz'i şahit tutmak istediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen diğer çocuğuna da bundan verdin mi dediğinde yok ya Resulullah vermedim. Onun üzerine Allah Resulü inni la eşhedu ala cevrin ben zulüm üzerine şahitik etmem buyuruyor. Evet. İşte buradan yola çıkarak fukaha diyor ki, Muhammed muvatta da bunu naklediyor. E, bir babanın evlatlar arasında mal verme zorunluluğu yok. Ama veriyorsa eşit vermelidir. Hatta o derece eşitlilik ki İmam Ebu ve İmam Muhammed arasında Rahim Amul arasında görüş ayrılığı olmakla beraber kız erkek noktasında bile eşit olacak diyor. Miras taksimi, Miras taksimi değildir. Evet. bu Bu derece. Ama eşit olmamasını gerektiren harici durumlar varsa onlar ayrı bir konu. İşte bir çocuğu e, günahkardır, onu günah yolda harcayacaktır veya günahını arttıracaktır. E, veyahut ötekisinin hizmeti daha farklı alandadır. Bu bağlamda bir farklılık gözetilebilir. Evet, Ama böyle bir şey orada, sadece mücerret sevgiden veya mücerret birinin erkek olması, birinin kız olması kişinin tercih etmesine sebep olmamalıdır. Evet Allah adaletle davranmayı hepimize nasip Amin, eylesin. A'nın cümlemize inşallah. Hocam diğer bir soru ise e, abdestle alakalı. İzleyicimiz şöyle der. Benim gaz sorunum var. Abdest alıyorum. Gaz geliyor. Beni çok rahatsız ediyor. Tekrar abdest alıyorum. Namaz içinde çok kere yine geliyor. Beni çok rahatsız ediyor. Vesvese değil. Bazen sünneti kılıyorum. Abdest alıyorum. Farzı kılacağım zaman tekrar gaz geliyor. Ben ne yapmam gerekiyor? noktada gerekli namaz için e, gazın çıkması abdest ve namazı bozar mı? Allah razı olsun diyor. Tabii ki bir insanın yerlenmesi abdesti bozar. Abdesti bozulduğu zamanda da namaz da bozulacaktır. Ee, ancak e, namazı bozmada dahi konumunda gidip abdestini tazeleyip gelip namaza aykırı başka bir eylemde bulunmadan namazına devam edebilir. Tabii bunun e, fıkhını bilmek gerekir. Evet. E, yani çok basit bir olay da değildir. O yüzden denir ki kitaplarımızda en güzeli baştan başlamaktır, Başlamak. e, yeniden sıfırdan kılmaktır. E, şimdi bu kardeşimizin e, bu hali eğer bir vesvese ise ki vesvese olmadığını söylüyor, o zaman şuna dikkat etmelidir. Özür sahibi miyim değil miyim? Özür sahibi olabilmesi için aranan belli bir kriter vardır ki o da nedir? Bir namaz vakti boyunca abdest alıp namaz kılacak kadar fırsat vermeden o özrünün devam etmesi. Böyle bir devamlılık söz konusu olmuşsa artık bu kişi özür sahibidir. Bundan sonra her bir namaz vaktinde bir kere dahi yerlenme tahakkuk etse özür devam eder. O zaman namaz vakti içinde abdestini alır, o abdeste dilediği kadar namaz kılabilir. Öyle ki yerlenme işlemi olsa bile. Ama eğer özür sahibi değilse bu kardeşimiz bu konuda belki biraz zor olacak ama dikkat etmelidir böyle bir şey olduğu zaman namazını kesip abdestini alsın veya yerlenmesini etken olan şeyler neyse onların bertaraf etmeye gayret etsin. Kaçınsın, evet. Bu şekilde hareket etmeye gayret etsin. Rabbim muvaffak etsin. Kolaylık versin. Aynen. Aynen. Hocam dinden çıkaran cümleler söyleyen kimsenin nikahının durumu ne olur? Diyor hocam. Allah i̇şte, muhafaza bir insan aynen. dinden çıkmayı gerektiren bir eylemde bulunduğunda Yani iman dairesinden çıktığında otomatikman nikahı da olacaktır. Gerek kadın olsun gerek erkek olsun. Yapması gerektiği şey derhal kelime-i şehadet getirip, tövbe-i istiğfar edip dine girmek, o söyleminden vazgeçerek dine girmek ve nikahını yenilemesidir. Tekrardan olsun. nikah yapmasıdır. Ama tabi burada dikkat edilecek bir konu var. Daha önceki derslerimize de hep bunu işlemiştik. Tekfirle küfrü birbirine karıştırmamamız gerekir. Yani bir lafzın küfür lafzı olması başka bir şey. E, o lafzı kullanan kimseye sen kafirsin demek bambaşka bir şey. Evet e, Küfür on ihtimalden bir ihtimal dahi küfrü gerektiriyorsa o lafzın küfür lafzı olması için yeterlidir. Ama tekfir yani müşakhas olarak bir şahsa sen kafirsin dememizse ise on ihtimalin dokusu dahi küfrü gerektirse bir ihtimal küfrü gerektirmiyorsa tekfir yapamayız. Evet. Bu noktada daha titiz davranmak gerekir. E, hata yapmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin hocam. Hocam haccı da iptal olur mu bu kimsenin? hac yapmıştı. Eee olduğu zaman Allah evet. muhafaza dinden çıkma olduğu zaman ameller iptal olacağı için hac de bu amellerden bir tanesidir. Hac'ın da iptal olacak kitaplarımızda ifade edilmiş. Hocam kaza namazlarını bitiren kişi tekrar sahibi tertip olur mu diye bir soruyorlar. Eee tertip sahibi üzerinden 5 vakit namaz geçmemiş olan kişi demektir. Yani 6. Evet. vaktin girmemiş Böyle bir insan tertip sahibidir. E, tertip sahibinin hükümü ise diğer kişilere nispetle biraz daha farklıdır. Yani namazların eda ve kaza niteliğinde. Evet. Şöyle ki e, eğer bir insan tertip sahibi olduğu halde bir namazı kazaya kalmışsa e, o kaza namazını kılmadıkça vaktin namazını kılmayacaktır. Eğer vakitte bir müsaadelik, bir imkan, bir genişlik varsa. Peki e, diyelim ki bir insan 6 vakit geçti, artık tertip sahipliği düştü. E, bu insan tekrardan kazalarını yerine getirse bu hüküm geriye avdet eder mi, etmez mi? E, farklı kaynaklarda buna dair farklı ifadeler olmakla beraber, e, tertip sahibi tekrardan olmaz, görüşü ağırlıklı olmakla beraber. E, İmam Mergina'nın Et-Tecnis isimli eseri var ki hidayet sahibi orada geriye döneceğini ifade ediyor. İbn-i Ceym'de Eşbah e, kitabında geri döneceğini ifade ediyor. Ki bu bir nevi ibadete teşvik olması asibiyeli aslında güzel bir iclem. Yani bu kişi hakkında evet sen tertip sahibisin dememiz ona bir zarar getirmez artı getirecektir. Çünkü olacak. yapacağı hükümlerde yani tertip sahibi gibi davranmasının mani olacağı bir yerler olmayacaktır. Evet. O yüzden bu görüşün tercih edilmesi daha uygun olsa gerek diyoruz. Ve bizim camiamıza da bu noktada sual geldiğinde danışma hattına geri döneceği hükmünü benimseyip onu insanlara söylüyoruz. O yüzden bir insan kazalarını bitirip hiçbir kazası kalmadığı zamanda elbette tertip sahibi olur. Ama tabi bu tertip sahibi derken Blue çağından bu zamana kadar hiç namaz kaçırmamış kişiyle de aynı kefeye koymak da tabi ki mümkün değildir. Bunun evet. arasında ayırmak lazım. Artık o biraz daha vicdani kişinin Mevla'ya karşı olan inabeti yönelmesiyle alakalıdır. Evet hocam. Hocam bir izleyicimiz şöyle soruyor. Bir takım mesajlar geliyor bana. Bunları göndermezsem bir vebali var mı? diyor Birkaç örnek okuyacağım. Canım bir bebek için sen de paylaşabilir misin? İşte salavat zinciri kurduk bunu gönderir misin? İşte adı çocuğun şu bir yaşında çok hasta sen de bunun için paylaşır mısın gibi. Evet mesaj gönderiliyor. Bu mesajın paylaşılması isteniyor. Paylaşılması, paylaşılmaması durumunda vebale girilir mi? Evet. E, tabii ki girilmez. Çünkü karşı tarafın size bir vazife yüklemesi sizin o vazifeyi kabul etmeniz durumundadır. Ee, tek taraflı olarak ben sana bir şeyler söylüyorum ama sen bunu kabul etmedikçe bunu yerine getirme sorunluluğun vardır denmez. Ee, eğer bir amiriyet, bir memuriyet söz konusu değilse. Evet. O yüzden birinin sana böyle bir mesaj göndermesi seni vebal altına sokuyor. Herkese bunu göndermek zorundasın, söylemek zorundasın, bunun maddi tarafı da e, üstlenmek zorundasın şeklinde algılanması elbette doğru bir şey değildir. Gönderir, göndermez, söyler veya söylemez. Artık o kişinin kendi inisiyatifinde kendi bileceği bir şeydir. Evet hocam. Hocam bir kardeşimiz yine e, eşim vefat etti diyor. Allah rahmet eylesin. 3 çocuk okutuyorum. Kiracıyım. 597 gram altının var ama 216 gramı şu an elimde değil. Borç verdim. Bu para ev almaya yetmiyor. Çocuklarımın eğitimi de var. Bu paraya zekat düşer mi? Düşerse ne kadar? diye Bir sorusu Demiş olduğu rakam tabi nisaf miktarını ulaşan var. bir miktar. Evet ee, Evim yok diyor, ev alma niyetindeyim diyor ama evet. alamıyor bu parayla. Veya talep ettiği evi, istediği evi alamıyor. Çünkü evet. bahsettiği rakam az bir rakam da değil. Ee, ama bununla beraber e, zekat vermekle mükellef miyim diyor. E, yetimlerim var. Tabi burada e, bu para eğer çocukların babasına ait olan bir para ve o vefat ettiği zaman bu üçüne bölünecektir. Evet Yani annenin payı ayrıdır, çocukların payı ayrıdır. Bunu buna göre hesap etmek gerekir. Ama böyle bir hesap etsek de hem hemen e, zekat çocukların payına düşmese de eğer bu lüçağına ermemişlerse annenin payına düşecektir. Evet Anne kendisine düşen paydan elbette zekat verecek. Ev alma niyetinde olması Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre zekat farziyetini düşürmez. Evet. Bir de ne kadar zekat vermem gerekir demiş. Yüzde iki buçuktur. Takrib olarak 600 gram olduğunu düşünecek olursak ne kadar yapıyor? 15 gram falan yapıyor herhalde. Evet. E, bu kadarını vermesi gerekir. Ama tabii çocukların payını çıkartıp çocuklara Çıkanmak verdiğimiz var. zaman e, geriye kalanı hesap edeceğiz. Çünkü bu lüçhane ermeyen çocuklar zekat vermekten mükellef değil Hani sekizde birini mi hocam? Kadın. kadına da 8'de 1'i düşecektir evet, onun üzerinden. Onun üzerinden artı %2,5'ünü çıkarsın e, nisaba ulaşıyorsa ki ulaşacaktır zaten. Evet. Ve altta eee o bütün mal varlığının tamamını çocuklara da verirse, çocukların parası olursa ama yani sembolik olarak değil gerçekten verirse o zaman buluçağı erinceye kadar çocuklar zaten zekattan muaf olacaktır. Anladım hocam, hocam feraizle alakalı bir soru var. Miras taksimatı. Biz dört kardeştik. İki kız ve iki erkek. Bir kız ve bir erkek kardeşimiz rahmetli oldu. Daha sonra Amin hocam. Daha sonra babamız vefat etti. Şeriat'a göre miras daralımı nasıl olmalıdır? Vefat eden kız kardeşin 3 vefat eden erkek kardeşinin 4 çocuğu var. Annemiz hayatta diyor hocam. Ee, aslında konu dede mahrumu meselesi. Evet. Yani e, dört kardeşiz diyor. İki erkek, iki kız. Babamız hayatta idi. Ancak iki kardeşimiz vefat etti. Yani kızlardan biri, erkeklerden biri de vefat etti. Babadan önce, önce vefat, vefat, etti. vefat etti. Dolayısıyla babanın mirasından mahrum oldu bu kişiler. Evet. E, bu durumda aslında babaya düşen, hayattayken torunlarına, o çocuklarına ne kadar düşmesi gerekiyorsa o kadar miktarı vasiyet etmeliydi. Onlar vasiyet etmesi teşvik edilirdi gözetebilme adına. Ama bunu yapmadan eğer ahirete intikal etmişse bu durumda e, ferahizde yakın varken Usak mahrum olur. Kuralınca e, yani amca ve hala varken e, torunlar mahrum olacaktır. Torunlar burada bir şey almasın. E, peki nasıl e, bir taksimden bahsedebiliriz? Annemiz hayatta diyor yani ölenin eşi hayatta. 8'de e, bir o alacak çocukları olduğu için e, geriye bir erkek bir kız kalmıştır ikiye birli olarak da taksim edecek. Ama bu kardeşlerimize bizim tavsiyemiz öteki torunların, yani yeğenlerine de kardeşleri hayattaymış gibi onların payını vermeleri erdemliktir. Mecbur değillerdir ama verirlerse güzel olur. Onları da bir şekilde gözetmiş olurlar. Ama vermeleri dediğimiz gibi miras değil, tamamıyla kendilerinden verecekleri bir ikram olacaktır. Aynı şey kendilerinde başına gelebilir. Gelebilir de ona göre hareket etmek evet. lazımdır. Evet. Hocam diğer bir sorumuz, bir adam senet almış, karşılıksız çıkmış, seneler sonra senenin karşılığını alacaklar. O zamanki miktarınca mı yoksa şimdiki değerinden mi alsınlar diye bir soru var. Yani alacaklı olan bir kimse alacağını zamanında alamıyor, karşı taraf ödemiyor. Evet. Tabii ödemiyor mu, ödeyemiyor mu? Aslında burası da önemli. Evet. Tabii soruda karşılıksız çıkmadığı ifadesinin kullanılması ödemiyor olarak düşünülüyor. Algılamamız gerekecektir. O zaman matil yapıyor. Yani ödeme imkanı olduğu halde borcunu ödememesi bu zulümdür. Evet. E, bu durumda e, borcu ödeme zamanında değil de geciktirdiğinden dolayı bu arada eğer o para değer kaybetmişse ki günümüze değer kaybediyor e, bu değeri tazmin ettirme noktasında İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'ın fetvasınca fetva verilmektedir. Ancak bu değerin tespiti eski kaynaklarımızda altın üzerinden hesap etkiliydi. Ama günümüzde altın daha müstakil bir e değere sahip olduğu için bu tam paranın değer kaybını temsil etmez. Tam evet. yansıtmaz. E bu konuda en güzel ekonomicilerin de ifade ettiği üzere F tüfe farkını yansıtmak. Yani o dönemden bu döneme ne kadar bir enflasyon olmuşsa o kadar farkı yansıtarak karşı taraftan bunu tazmin ettirmesini talep etmek İmami Ebu Yusuf'a göre. He de bir de bunu hilaful cinsten yani farklı bir para biriminden karşı taraf verirse onun cevazı cevabıcı o zaman daha da güzel, daha Yaptan da arın oluyor Hem de mi? tamamen şüpheden alınmış olur. Ama genelde zaten senet sahibi olan borçlu ödemekten imtina edeceği için Bunu muhtemelen resmi kanallarla, mahkeme kanallarıyla yapılacaklardır. O zaman dediğimiz gibi sadece o farkı yansıtılsın. Fazlalığı varsa da fazlalığı karşı tarafa verilsin. Evet. Hocam sıradaki sorumuz, namazların son rekatında kunut duaları okuyordum. Ama ilmi geçmiyor. Ben de kurslarda mı öğrendim bilmiyorum. Hükmü nedir, bilen var mı diye bir sorusu var. Bunun... Yanlış öğrenmiş. <gülüyor> evet. Namazların son rekatında. Dördüncü rekatta veya üçüncü rekatta Fatiha suresi okunacaktır. E, Zam-ı süre dahi okunacaktır. Farklı mezhepten, e, bir mezhepten bir kardeşimiz e, e, sabah namazıyla karıştırıyor olabilir mi? Kunut ayrıdır. Yani sabah namazında Şafi mezhebine göre kunut vardır. Hanefi mezhebine göre e, bir bela, bir musibet olduğu zaman kunut vardır ama namazların her, e, son rekabetinde okuma diye bir şey yoktur. Evet. Çünkü duadır zaten. Kıraat değildir. Muhtemelen okuduğu kunutta Hanefilerin kunududur. Allahümme inna iste'nüke diye başlayan e, yanlış öğrenmiştir. Şuur bir yerde kalmıştır. Daha sonradan tahsiye etmediği için de o e, kemikleşmiştir. Ama bu hatasını düzeltmesi gerekir. Böyle bir şey yoktur. Hocam kefaret orucuyla alakalı bir soru var. 59 gün kefaret orucu tutsam Sonra Ramazan girse baştan başlamam mı gerekiyor? diyoruz Önce şunu tavsiye edelim. Kefaret 60 gün olarak hep söylenir. 61 gün denir, 1 gün kazandır, 60 gün. Evet Oysa kefaret 2 aydır. Ve ay başından beri başlayacak olursa bu aya göre değişir. Yani ay 29 veya 30 çekmesine göre bu değişecektir. Evet. Gün hesabı olarak yani ayın ortasından başlarsa o zaman gün hesabıdır. Gün hesabı ise 30-30 olarak 60'dır. Soruyu böyle algılayalım. Evet Yani 30-30-60 gün tutması gerektiği halde 59. gün hesabı yanlış yapmış ve Ramazan-ı Şerif ayı giriyor. Eğer kefaretine niyet edecek olsa bile Ramazan ayında tuttuğu oruç Ramazan orucu olacağı için kefareti bozulacaktır. Ve bu kefaret farz kefareti tutması gereken bir kefaretse... Evet burada tavsiye niteliğinde deniyor ki sefere çıksın. Evet. Çünkü seferde Ramazan orucu tutmama vursatı vardır. Evet. Ve tutacağı herhangi bir nafile veya tutacağı herhangi bir kaza veya vacip bir oruca niyet edebilir. Evet. Bu şekilde yapar. Daha sonradan onu o gününkü yani Ramazan'daki o günü tutmadığı için bayramdan sonra da kaza edecektir. Evet. Ama nafile bir kefaretse böyle bir şey yapmasına gerek yoktur. Çünkü insanlar ömründe bir kere bir kefaret tutayım niyetiyle peş peşe bir cezası şey, da yok. tutuyor. Bir cezası yok, bir evet. şeysi yok, nezli yok, adağı yok. ve evet. Böyle bir durum ise gerek yoktur. Ramazan orucuna başlar, devam eder. O 59'ün sevabını alacaktır Allah'ın hissiyle. İnşallah Hocam e, askerde şehit olan bir askerimizin ailesi şehidin fotoğraflarını evin salonunun duvarlarına asmışlar. O odada namaz kılmak caiz mi? Fotoğrafların orada bulunması uygun mu diye. Rabbim e, bu vesileli cümle şehitlerimize de rahmet eylesin. Er e, geriye kalan ailelerinde hakikaten sabrı cemiller ihsan eylesin. E, zor bir durum. Ama inşallah ahiretteki mükafatlarını gördüğü zaman e, defalarca çocuklarım şehit olsaydı da ben daha fazla mükafata nail olsaydım diyeceklerdir. Ki şehit hakkında buna dair rivayetler vardır. Şehidin bizatihi bunu söyleyeceğine dair. Ki Rabbim hakiki anlamda şehit olanlardan eylesin. Hepsini cümlemize. E, Tabi e, öyle olması diğer taraftan e, şeriatın dinin kabul etmediği şeyleri yapma ruhsatı kişiye vermez. Evet. Özellikle resim tamam fotoğraftır saklayabilirsin. E, nehyedilen tasvir anlamında değildir. Ama onu e, herkesin görebileceği bir yere asmak veya asrın yerde namaz kılmak bu namazın mekru olmasına sebebiyet verecektir. E, artı meleklerin o bölgeye, o yere girmemesine etken olacaktır hadis-i şeriflerde. Evet. O yüzden doğru bir şey değildir. E, güzel bir lisan münasip ile e, bu kardeşlerimizi uyarmak lazım. E, yani onlara karşı bir vazife yapmak istiyorsak Ee, onlara buradan güzel bir şekilde yad etmemiz lazım. O da şeriatı yaşayarak olur, İslami yaşayarak olur, dini yaşayarak olacaktır. Namazlarımıza kerati karıştırarak değil, evlerimize meleklerin girmesine engel olarak hiç değil. değil evet, ee, bu noktada hareket etmek gerekecektir. Tabi dediğimiz gibi münasip bir lisan anlatılmalıdır. Allah'ım kolaylık versin. Allah razı olsun. Hocam sorularımızın sonuna geldik. İsterseniz kısa bir duayla kapatalım allah Teala Hazretleri bu vesileleri cümlemizin ölmüşlerine de rahmet eylesin. Amin. Onlar Amin. hakikaten şu anda dar yerdeler. Evet. E, beklenti içindeler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere suya düşmüş kişiler gibidir. Tutunacak bir dal aramaktadır. Evet. Gharik konumundadır. E, ki bizler de o hal halleneceğiz. Hiç evet. şüphesiz. Evet. Hatta öyle bir zaman gelecek ki ismimizi bilen son kişi öldüğünde artık unutulacağız. Evet. Düşünün yani dedemizin, dedesinin kim olduğunu çoğumuz bilmez. Nerede yaptığını bilmez, ismini bilmez. Bir ara bu soyadı meselesi çıktı. Oradan belki 1800'lere kadar ulaşıldı ama daha öteye yine gidilemiyor. evet ee, Dolayısıyla biz de öyle olacağız. Varlılığımız ve yokluluğumuz bir zaman sonra misavi olacak. Tamamıyla toprak altında ne getirdiysek yanımızda onlar kalacaktır. Bir de hayırlı neslin bizi iade etmesi gerekiyor. Evet. Biz yad edelim ki bizi de birileri yâd etsin. O yüzden inşallah onlara bol bol rahmet okuyalım. Ee, her namazımızın akabinde e, İhlas Suresini, Fatiha Suresini okuyarak onlara gönderelim. Sevindirelim ki bizler de sevindirsinler. Rabbin cümlemize bu noktada muvaffakiyet ihsan edilsin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Makamlarına âli kablilerini ravda temmül riâdül eylesin. Amin hocam. Amin. Allah, Allah razı olsun. Razı olsun. Evet evet değerli izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Sevindiren ve sevinen olmak niyetiyle Allah'a emanet olun.